1834, numaralı konu, Hazreti Peygamberin Nevfel bin Haris'e verdiği arpanın bereketlenmesi, evet, evlenmek için Hazreti Peygamberden yardım istedim, Hazreti Peygamber beni bir hanımla evlendirdi, ona bir şeyler vermek istedi, fakat bulamadı, bunun üzerine Hazreti Peygamber Ebu Rafi ve Ebu Eyyübe zırhını gönderdi, onlar zırhı bir Yahudinin yanına otuzsa, karşılığında bıraktılar, Resulullah arpayı bana verdi, ondan 6 ay yedik, sonra ölçtük, baktık ki getirdiğimiz gün deki gibidir, ben bu durumu Resulullah'a söyledim, bana, eğer sen onu ölçmeseydin hayatta kaldıkça ondan yiyebilirdin, buyurdu.